Bazı ayetlerde takva bütün kötülükleri ifade eden fücur kelimesinin zıttı olarak kullanılmıştır. Bununla ilgili birkaç ayetin meali şöyledir. Yemin olsun nefse ve onu insan olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini fücur takva verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Bu ayetlerde takvanın anlamı iyice belirginleşmiş bulunmaktadır. Çünkü burada nefsin yani insan ruhunun bütün yetenekleri ve işlevleri arasında iyi olanlarına takva, kötü olanlarına da fücur denilmiştir. ''Hemen ardından nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.'' buyrularak açıkça takva bir ruhi arınma ve gelişme olarak gösterilmiştir. Bunun zıddı olan fücur ise ruhu kirleten, günahlara batırıp alçaltan duygu, düşünce ve davranışları ifade etmektedir. Saat suresinin 26-28. ayetlerinde takva, siyasi ahlakı da içine alacak şekilde kullanılmıştır. Burada verilen ölçülere göre müttaki, takva sahibi bir yönetici yönetimini adalet ve hakkaniyet ölçülerine göre sürdürür, hüküm ve kararlarında keyfi arzularına uyup Allah'ın tayin ettiği ölçülerden sapmaz. Takva sahibi yönetici inançlı kişidir ve kendisi için olduğu gibi halkı içinde en iyi, en yararlı olan işleri yapar. Facir, Kendini günahlarla kirletmiş yönetici ise kötü arzularına uyup Allah yolundan sapmıştır, o yönetimiyle ülkeyi bozup tahrip eder. Kur'an-ı Kerim'de takvanın karşıtı olarak gösterilen kavramlardan biri de zulümdür. Casiye suresinin 19. ayetinde bildirildiğine göre kuşkusuz haktan sapanlar, zalimler, birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların, müttakilerin koruyucu dostudur. Bu ayette zulüm, daha ziyade inkarcıların Allah'a ve İslami ilkelere karşı inatçı ve anlamsız direnişlerini, Müslümanlara reva gördükleri haksızlıkları ifade eder. Açıkça görüldüğü üzere, Kur'an-ı Kerim'in büyük önem verdiği takva kavramı, bütün bu bilgilerden çıkan sonuca göre, başlıca şu iki temel anlamı içermektedir. Takva, itikadi konularda yanlış ve batıl inançlara kapılmaktan, ahlaki ve ameli konularda ruhu kirleten kötü duygulardan, fena huylardan, eksik, kusurlu, zararlı ve haksız davranışlardan, İslam dininde esasları belirlenmiş olan hayat tarzına uymayan bir yaşayıştan sakınmak, uzak durmaktır. Takva bütün faaliyetlerde, ödevlerin yerine getirilmesinde, her türlü kötülüklerin terk edilmesinde, öncelikle Allah'tan ittikadır, yani Allah korkusunu, O'na karşı saygılı olmayı ön plana çıkararak, bu saygıyı, davranışların ve hayatın temeli, ayetteki deyimiyle hayatın azığı yani gıdası yapmaktır. İşte takva bütün bu erdemleri kapsayan en geniş kapsamlı fazilettir. Bu sebeple de maddi gıdaların bedenimizi beslemesi gibi konumuz olan ayetin ifadesiyle, azığın en hayırlısı olan takva da ruhumuzu besler. Cahiliye devrinde barış dönemi sayıldığı için haram aylar diye anılan haç mevsimi, zilkade, zilhicce, muharrem ayları aynı zamanda bir ticaret mevsimiydi. Fakat Müslümanlar günah olacağı kaygısıyla ihrama girdikten sonra alışverişle meşgul olmuyorlardı. İşte Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur buyrularak Müslümanların böyle bir endişeye kapılmalarının gereksiz olduğu meşruiyet çerçevesinde ihramlı iken de ticaret yapıp Allah'ın lütfundan yararlanabilecekleri bildirilmektedir. Arafat, Mekke'nin 21 kilometre doğusunda yaklaşık 14 kilometre genişliğinde düz bir alanın adıdır. Bu alana bitişik olan dağ da Arafat ismiyle anılır. Ancak halk arasında bu dağın devamı gibi duran Cebel-i Rahme adlı küçük tepeye Arafat denilmektedir. Haccın rükünlerinden olan vakfe bayramdan önce Arefe günü 9 zilhice bu bölgede yapılır. Bir hadise göre Arafat'ın tamamı vakfe yeridir. Fakat Hazreti Peygamber Cebel-i Rahme'nin eteğinde vakfe yaptığı için öteden beri hacılar burada vakfe yapmakta bu yüzden vakfe Cebel-i Rahme'nin çevresinde yoğunlaşmaktadır. Arafat'ta güneşin tepe noktasında bulunmasından, bir görüşe göre tan yerinin ağarmasından, gün batımına kadar bir anlık duruş bile vakfe için yeterlidir. Hanefi mezhebine göre Arefe günü güneşin tepe noktasına gelmesi anından batmasına kadar Arafat sınırları içinde kalmak vaciptir. Daha sonra... Arafat'tan kitleler halinde inilerek Mekke yönündeki Müzdelifeye doğru yola çıkılır. Meş'ari Haram Müzdelife bölgesinde bulunan Kuzah Dağı'ndaki bir tepenin adıdır. Bu tepe dolayısıyla Müzdelife'nin tamamına da Meş'ari Haram denir. Hacılar Arafat'tan sonra buraya gelir ve Arefe'yi bayrama bağlayan geceyi burada geçirir, ikinci bir vakfe daha yaparlar. 198. ayette bu hususa işaret edildikten sonra, 199. ayette buyruk sözcüğü içermekle beraber, esasen Müslümanların bir mahşer topluluğu görünümünde Allah'tan af ve mağfiretler dileyerek kitleler halinde Mina'ya doğru yola çıkışlarının canlı bir tasvirine yer verilmektedir.